Allahu ve nas ve ve min ve amalina illallah ve abduhu ve ema bad zayıflık ve şiddetli zayıflık arasındaki fark. Zapt ile ilgili olan zayıflık muhtemel ve hafif ise Zapt ile ilgili olan zayıflık muhtemel ve hafif ise bu zaaf mutabakat ile giderilebilir. Bu zaaf mutabakat ile giderilebilir. Fakat zayıflık şiddetli ise mutabakat fayda vermez. Zapt ile ilgili olan muhtemel zayıflık Ravinin hadisini terk etmeye sebep olmayacak şekildeki Ravinin hadisini terk etmeye sebep olmayacak şekildeki kötü hıfs veya sika bir ravinin ihilaata uğramasıdır. Bütün bir hus veya sika bir ravinin ihtilata uğramasıdır. Zapt ile ilgili şiddetli zayıflık ise mekaret yani münkerlik, şazlık <gülüyor> hıfzının kötülüğü sebebiyle rivayetinin terk edilmiş olması ve çokça muhalefet gibi hallerdir. Zapt ile ilgili zayıflık ise nekaret, şahızlık, hıfsının kötülüğü sebebiyle rivayetinin terk edilmiş olması ve çokça muhalefet gibi hallerdir. Şazlıkla muhalefet arasındaki fark. Metinlerde de, evet. isnatlarda da mesela Nürsel'i e, muttasıl gibi, mevhufu merfu gibi rivayet etmesi. Aleyküm selam, Şazlık sadece rivayetle ilgili ama muhalefet genel olarak yani raviye yapışan bir hal. Yani ravi genellikle muhalefet ediyor. Bu muhalefet de ya mümkerle ya şazlığa götürür de. Tabii, o rivayetin hükmü. Yani. Tabi o rivayetin hükmü. Bu ravi'nin hükmü. Yani çokça muhalefet etmesi Mesela bir kimse şaz bir rivayette bulundur diye terk edilmez. Yani onun sıkarlığına hale gelmez. Ama bir kimsenin hali sürekli şaz rivayetlerde bulunmak ise veya mümker rivayetlerde bulunmak ise onun durumunu zayıflatır. Zayıflıkla nitelenen ravinin üç hali vardır. Bir, mutlak zayıf. Bir, mutlak zayıf. Tek kalmaz halinde rivayeti kabul edilmez. kalmaz. Halinde rivayet kabul edilmez. Kendi mertebesindeki zayıf Rabi'nin mutabatı ile Hasenli Gayrihi derecesine çıkar. Kendi mertebesindeki zayıf Rabi'nin mutabatı ile Hasenli Gayrihi derecesine çıkar. mutabaat dışarıdan desteklenmiyor Yok. Aynı rivayete aynı hadisi Başka bir mün daha rivayet etmez. Yani aynı sahabeden gelen rivayeti. Sahil-i olamaz mı? Yani zayıflığı şiddet Şimdi hafif zayıflık, hafif zayıflığı olan iki ravi birbirine mutabak ederse bu Hasenli Gayriye devriyesine çıkar, zayıhe çıkmaz. Ama e, diğeri sika bir ravi ise o zaman sahil-i Gayriye çıkar. Sikadanı belirtmeden dendi gibi de o yüzden mi? Ben? İşte bu da zayıf ravi, zayıf raviye mutabak ediyor. Bu Hasenli Gayri Devriyesi'ne çıkarır. İki, mukayyet zayıf. Bazı şeyhler belli bir belde halkı veya bazı zamanlara kayıtlı zayıflıktır. Bazı şehirler, belli bir belde halkı veya bir bazı zamanlarla kayıtlı zayıflıktır. 3, nispi zayıflık. İki ravi arasında kıyaslama yapıldığında birinin diğerinden üstün olmasıdır. abi arasında kıyaslama yapıldığında birinin diğerinden üstün olmasıdır. Bu mutlak zayıflık ifade etmez. Duruma göre değişir. Daif cidden yani çok zayıf başkasının rivayetiyle takviye olmaz ve başkasında takviye etmez. Daif cidden yani çok zayıf başkasının rivayetiyle takviye olmaz ve başkasında takviye etmez. Mukayyet Sayfa örnekler. 1- Mamer bin Raşid el-Ezdi Mamer bin Raşid el-Ezdi Basra'da rivayet ettiğinde muzdarip Yemen'de rivayet ettiğinde ceyyittir. Basra'da rivayet ettiğinde muzdarip, Yemen'de rivayet ettiğinde ceyyittir. 2- Yakup bin Şeybe Irak'ta rivayeti zayıf, Medine'de rivayeti sahihtir. 3. Abdurrazzak'ın Mekke'de Süfyan'dan rivayeti muzdarip Ubeydullah el-Umeri'den rivayeti münker Mekke'de. Mekke'de Süfyan'dan rivayeti muzdarip Ubeydullah el-Umeri'den rivayeti münker Yemen'de rivayeti sahihtir Abdurrazak gözlerini kaybedince telkin kabul eder oldu. Kitabından rivayeti düzgündür. Abdurrazak gözlerini kaybedince telkin kabul eder oldu. Kitabından rivayeti düzgündür. İsmail bin Ayyaş Şamlılardan rivayet ederse Ceyyit Estağfurullah, sahih Şam, e, Şamlılardan rivayet ederse Ceyyit Başkalarından rivayet ederse Muzdariptir Şamlılardan rivayet ederse Ceyyit Başkalarından rivayet ederse Muzdariptir 5. Ferac bin Fudale Ferac bin Fudale Fudale mi o? Fudale Şamlılardan rivayeti sahih, Yahya bin Said el Ensar'dan rivayeti muzdariptir. Şamlılardan rivayeti sahih Yahya bin Said el Ensari'den rivayeti muzdarittir. 6. Züheyr bin Muhammed el Horasani el Mekki Züheyr bin Muhammed el Horasani el Mekki Basani el-Mekki'yi. Iraklılardan rivayeti düzgün, Şamlılardan rivayeti münkerdir. <gülüyor> 7. Muhammed bin Abdirrahman bin Ebi Zib. Muhammed bin Abdurrahman bin Ebi Zib İbn Ebiz Zib diye meşhur. Hicazlıların ondan rivayeti sahih, Iraklıların ondan rivayetinde ise büyük hatalar vardır. Yani bu bundan kaynaklanmıyor da ondan rivayet edenlerden kaynaklanıyor. Hicazlıların ondan rivayeti sahi. Iraklıların, ondan rivayetinde ise büyük hatalar vardır. İlk tıra uğramış değil değil mi? 8. Cerir bin Hazım el Basri Kata deden rivayetinde zayıftır. Yani normalde sıkadır fakat kata deden rivayet ettiğinde zayıf ebisi. Ben seni hatırlamıyorum. Bunu not etmemişim. 9. Cafer bin Burkan El Cezeri. Cafer bin Burkan El Cezeri. Zuhri'den rivayetinde zayıftır. Başkalarından rivayeti sahihtir. on Salih bin Nebhan Mevla Teveme Kısaca Salih Mevla Teveme diye de geçer bu. Salih bin Nebhan Mevla Teveme. Bir daha alabilirim. Salih bin Nebhan Mevla Teveme. Teveme Muhammed bin Ebi Zib gibi ondan eskiden işlenlerin sema'ı sahih. Muhammed bin Ebi Zib gibi ondan eskiden işlenlerin sema'ı sahi. Sufyan es-Sevrî gibi ihtilatından sonra işlenlerinki zayıftır. Süfyan Sevri gibi ihtilatından sonra iştenlerinki zayıftır. Yani Salih bin Nebhan ihtilata uğramış, Muhammed bin Ebizip ondan eskiden iştenlerden, yani ihtilatından önce iştenlerden, ixtilatından sonra rivayet etmeyenlerden. Bundan rivayeti sahih ama Süfyan ixtilatından sonra işitmiş ondan, onun rivayeti zayıf bu sebeple. 11. Said bin İyas el Ceziri. Said bin İyaz, El-Cezeri, Sevri, İbni Uleyye ve Bişir bin Mufattal ondan ihtilatından önce işittiler. Yezid bin Harun ise ihtilatından sonra işitti. Bu Said bin İyaz şeyin rabisi aynı zamanda. Bu Ebu Hürer'e radıyallahu anh'dan gelen Allah Resulü'nün sabesi namazın terk dışında hiçbir ameliyin terkini görmezdi sadece bazı terkini. Şur görürlerdi. İşte bazıları Said bin İyaz ıhtılata uğradı diye itiraz ediyor, ediyorlar. Halbuki bu rivayet Bişir bin Mufattal'ın Said bin İyas'tan rivayet şeklinde. Bişir bin Mufattal ıhtılatından önce işliyor bundan. Abdullah bin Şakik'den bir rivayet var. Yani, Abdullah bin Şakik bunu merfu olarak rivayet ediyor işte. Ondan rivayet ediyor. Ebu ee, Abdullah bin Şakik'den mefkuf olan sahih diyorlar. Buna şaz diyorlar. Şey zayıf diyorlar. Çünkü e, Said bin İyas el-ceriri e, şeye uğramıştır, ihtilafa uğramıştır diyorlar. Halbuki Said bin Niyas'tan rivayet eden Bişir bir Mufattal, e, ondan, iktidatından önce iştenlerden. 12. Muhammed bin Meymun Es-Sükkeri Gözleri kör olmuştur. Bundan önceki hadisleri ceyyittir. 13. Şureik bin Abdullah en Nehai, kadı olunca ezberi kötüleşti. Bundan önce kırıvayetleri sahihdir. Şureik bin Abdullah el Nehai, kadı olunca ezberi kötüleşti. Bundan önce kırıvayetleri sahihdir. 14 Hafs bin Riyas en Neha'i kadı olunca ezberi kötüleşti kitabından rivayeti sahihtir. Kadı olunca ezberi kötüleşti kitabından rivayeti sahihtir. 15 Yunus bin Yezid el Eyli Yunus bin Yezid el-Eyli Yunus bin Yezid el-Eyli Ezberinden rivayet ederse bir şey değildir. Kitaptan rivayeti düzgündür. son örneğimiz 16 Suveyt bin Said el-Hadesani Suveyt bin Said el-Hadesani kitaptan rivayeti sahih ezberden rivayeti zayıftır. Kitaptan rivayeti sahih ezberden rivayeti zayıftır bir sonraki derse ravilerin diye muhmel ravilerin isimlerinin tayini diye başlattım muhmel ravilerin isimlerinin tayini. Ben bir şey soracağım bu kitaptan rivayet var ya mesela biz bir kitap derledi rivayetler onda sonra güvenilir bir şeye onu tescil etmek için ismini koyma evet minavle o nukatebe minavle tabi yani şimdi ee, yani kuvvet açısından yani sıhhat olarak yani. etkilemez ama e, mesela mükatebe, münavele yapan rivayetiyle doğrudan, kitaptan rivayet eden, ederse münavele yapan ki daha tercih aşağıya yanır. Yani, o o Rahim Allah, tuvalete girip de taharetlenmemeye benzer diyor bu yapmayana. Yani, yani. o tip görüş beyefendiler var. Ama o şeyden sonra, kitapların yaygınlaşmasından sonra umumi cizat, icazette yaygınlaştı. Alimlerin çoğu icazet veriyor buna. Mesela bu asrın bütün halkına umumi icazet verdim diyor. Çünkü kitaplar mütedavil yap. Mesela matbuat falan var. Umumen icazet verdim diyor. Yani diyelim sahibi Bukhari. Kendi Mesela, isnadıyla rivayet edebilir. Şimdi yes. Bukhari'nin şey biz neyi kullanıyorduk? En son İnuni şey değil mi? Yuni'ni... Yunini yok. Yuni'ni nushası, nushası kayıp. Yani çok meşhur -ni değil. Nispet ediliyor ama değil mi şu, şu anki Buhari? Firyabi nushası, piyasalama 3 dolar. Firyabi'den sonra onu en son değerleyen kimdi? Şimdi, e, yani Yuni'ni nushası mi? çok nadir bir nusha. Mısır'da bir sefer taş baskısı yapılmış. İşte kimin elinde varsa onlar var piyasada yaygın olan bir kitap değil yani sınırlı sayıda. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü la ilâhe illâ ente ve esteğfiruke ve töbû